Hasan, bir şehrin adı, nasıl İstanbul, İstanbul'a verilen bir atsa, Vasıt'ta <gülüyor> Irak bölgesinde o zamanlarda bir şehrin adı. Oradan Şeyhul İslam İbni gelip soru soran bir zat var. Bunun kadı olduğu, alim olduğu söyleniyor. Diyor ki, bana ehli Sünnet ve Cemaat'ın, yani peygamberin sahabesinin, ondan sonra gelen, onların peşinden giden tabi'nin, onların ardından gelen dört mezhep imamının, ve onların yolunda gitmiş olan öğrencilerinin akidesini, inanışını, Rablerine karşı nasıl inanılması gerektiğini anlatan bir kitap yaz diye bir ricada talepte bulunuyor. O da ne yapıyor? Önce bunu kabul etmiyor. Sonra da ısrarına dayanamayarak bu kitabı yazıyor. Bu kitap Allah-u Teala'nın tanınması bakımından, onun isimlerini ve sıfatlarını öğrenmemiz bakımından çok önemli bir kitap. Çünkü içinde diğer akide, diğer itikat, diğer inanış, tevhid kitaplarından aksine sadece ve sadece ne var? Kur'an-ı Kerim'den deliller ve hadisten Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerinden deliller var. Bunlar aracılığıyla allah Teala'nın isim ve sıfatlarını yapmakta ispat etmekte. Bizler bu kitabı okuyan insanlar olarak amacımız sadece kitap okuyup kitabı bitirmek, kitabı noktalamak değil. Amacımız bu dersler aracılığıyla bizi yaratan Rabbimizi tanımak, ibadetimizi kendine yönelttiğimiz, günde beş defa onun huzuruna çıkıp namaz kıldığımız, belirli günlerde onun için aç kaldığımız o yüce Rabbimizi ne yapmak arkadaşlar? Daha iyi tanıyabilmek. Zira o yüce Rabbimiz bize kendisini indirmiş olduğu aziz Kur'an-ı Kerim'inde ve göndermiş olduğu yalan söylemeyen peygamberinin diliyle ne yapmış bizi kendini? Tanıtmış. Bizlere düşen onu ne yapmak arkadaşlar? Tanımak. Tabi onu tanımaktan maksat da ne bizim amacımız onu tanımaktan maksat sadece bilgi edinmek. Yani bu bilgiyi edindik işimize yarar manasında değil. Ona karşı gün boyunca ölene dek, ölene dek onun kontrol altında olduğumuzu, onun gözletimi altında olduğumuzu, onun melekleri tarafından her hareketimizin yazıldığını ve ona göre bu dünyada yaşam tarzı, hayat tarzını devam ettirmemiz gerektiğini yapmamız gerekiyor? çıkarmamız gerekiyor. Bir günah işlediğimiz zaman onun sıfatlarından bir tanesinin de o günah örtücü o günahı bağışlayıcı olduğunu bilmek. Bir günaha yöneldiğimiz zaman günah işlemeye atıldığımız zaman ona doğru ilerlediğimiz adım attığımız zaman onun ikabının, cezasının yakalamasının sert olduğunu bilmek. O'nun bizi iki gözüyle kontrol ettiğini, arşının üzerinde yukarıdan bizi kontrol ettiğini ne yapmak? Bilmek bizi ne yapar arkadaşlar? O'na karşı dünyada günahlara yönelme konusunda kısıtlar. İbadetimizi O'na karşı, ona, O'nun için yapmış olduğumuz ibadetlerimizi düzene sokar. Sürekli O'nun için insan Rabbini anarken, Rabbini tespih ederken sadece diliyle değil, o Rabbini zikrederken bir estağfirullah. Ne demek estağfirullah? Hı. Ey Allah'ım senden ben ne istiyorum? Bağışlanma istiyorum dediğin zaman onu sadece dilinden değil, dilinden ne nereye indirmen gerekiyor? Esas. Kalbine. Kalbinle ne yaparak? Düşünerek, tefekkür ederek. O ilah öyle bir ilah ki he, ben onun sıfatlarını ne yaptım? Öğrendim. Diyerek ne yapman gerekiyor? E, zikir çekmen gerekiyor. Zikrini o şekilde yapman gerekiyor. Yani zikrinin e, şekli ve düzeni bu hal üzerine olması gerek. Şimdi geçen hafta en son olarak dedik ki bizler genel bir tekrar yaparsak, genel bir tekrar yaparsak allah Teala Kur'an-ı Kerim'de ve Peygamberi Sünnet'inde kendini birçok vasıfla bahsetmiş. Yani birçok sıfatının olduğunu söylemiş. Mesela insanın birçok sıfatı var. Ne Nasıl? Görmek, duymak, değil mi? Bilmek. Bunlar hep insana ait sıfatlar. İşte Yüce Rabbimizin de kendine ait bazı neler var arkadaşlar? Sıfatları var. Bu sıfatlar ikiye ayrıldığını söylemiştik. Zati sıfatlar ve de fiili sıfatlar. Zati sıfatlar ve fili sıfatlar. Zati sıfatlar arkadaşlar Zatıyla her zaman beraber olan, zatından ayrılmayan sıfatlar. Yani Allah-u Teala'nın Zati sıfatlarına, zatıyla bir olan, yani zatından hiçbir zaman ayrılmayan sıfatlar zatının her zaman muttasıp olduğu, sahip olduğu sıfatlar. Mesela ne gibi? Görme sıfatı. Görme sıfatı gibi başka? Hayır. İşitme sıfatı? Hayat, hayat sıfatı? Hayır. Kudret sıfatı? Kudret. Başka? Hayır. Emre. Şey, hayır. Zati sıfat. <gülüyor> Zati sıfat. Allah'ın İki tane neyin olması arkadaşlar? Elinin olması. Üstten iki tane gözünün olması. Başka? O fiili sıfat. Ama yukarıda olması dersen? Zati sıfat. Yukarıda olması Allah'ın zati bir sıfatı. Fiili sıfatları da söyleyebiliriz. Evet, yarat. Fiili sıfat? Yaratma. Yaratma, evet. Sevmesi. Başka? Ne yapması? İnmesi, inmesi mi bilmesini? İnmesi. inmesi İnmesi. Nereye iner? Ee, dü dü dünya. Dünyanın semasına, dünyaya değil, dünyanın semasına. Ne zaman iner? Ee, zamanı... Gece'nin. Gece'nin son üçte biri. Başka? Keriş görmesi, hoşlanmaması, korkut. Evet, bilmez. Yani bilir, o birazda zatî bir sırat, bilme fiili, dilediği zaman yaptığı sıfatlar dilediği zaman yapıyor öfkelenmesi, <gülüyor> gülmesi kemal kemal değil. başka radap etmesi dedik, başka konuşması, konuşması. <gülüyor> dilediği zaman konuşur Güzel Rabbimiz, evet Yusuf, kaldı mı başka hatırladığınız Sevim. sevmesi, razı olması bunlar Allah'ın dilediği zaman yaptığı neler? <gülüyor> sıfatlar, Allah'ın dilediği zaman ne yaptığı? sıfatlar bu sıfatlardan bazıları var ki arkadaşlar bu sıfatlara diyoruz ki biz şunu kapatalım istiyorsanız. Orayı da kapatalım. Kapat. Fazla sürek arkadaşlar uyumaya başlıyorlar. Zati sıfatlar arkadaşlar. Zati haberi diyoruz. Zati haberi. Ne demek zati haberi sıfatlar? Zati haberi. Hayır. Bize haber yoluyla yani nakil yoluyla nakil yoluyla ulaşan sıfatlar ne demek? nakil yoluyla Kur'an ya da sünnet, sünnet yoluyla. Biz 40 yıl düşünsek, bu kadar insan, 30 kişi, 40 kişi bir araya gelsek 40 yıl düşünsek Allah Teala'nın iki tane elinin olduğunu, iki el sıfatının olduğunu bulabilir miyiz? Bulamayız. Çünkü akıl bunu hiçbir daha yapmaz ise anlatamaz, göstermez. O zaman biz bu sıfatlara diyoruz zati, haberî. Çünkü bir de haber yoluyla Allah'ın ya da Resul'ünün <gülüyor> haber vermesiyle ne olmuş? Evet. Ulaşmış. Yoksa yani bugün birçok insanın inkar ettiği gibi akıl normalde Allah'ın iki elinin ne olduğunu ne var? İnkar eder. Çünkü akıl eksik olduğu için hemen aklına geliyor? İnsanın iki eli. Halbuki biz dedik ki dersimizin başında Yüce Rabbimiz Yüce Rabbimiz öyle bir iki ele sahiptir ki bunun nasıl olduğunu biz ne yapamayız? Bilemeyiz. Ta ki Allah Teala'nın görmesini, işitmesini bilmediğimiz gibi. Çünkü isim ve sıfatlar babı, isim ve sıfatlar konusu tektir, birdir. Yani bazılarını bu tarafa ayırıp bazılarını alamazsın, çıkartamazsın. Bunu biz kime karşı söylüyoruz? Bu konuda tevhile giden, tahrife giden Maturidiyye ve Eşarilere. Şimdi onlar diyor ki bize, Allah işitir, Allah görür, Allah konuşur. Görüyoruz ki işte bu konuyla alakalı bu konu bir Allah ın görür dediği yerde sen aynı şekilde Allah'ın ikili yeri de vardır demelisin. Çünkü hiç, hiç arasında hiçbir fark etmez. İçisini de ispat eden ne? Kur'an. İçisini de ispat eden sünnet. Burada düşen ne arkadaşlar? Tahrif etmeden değiştirmeyeceksin. tatil etmeden inkar etmeyeceksin. Ondan sonra teşbih etmeden ve tekkif etmeden olduğu gibi ne yapacaksın? İman edip kabul edeceksin. Yoksa isim ve sıfatlar bağlı nedir? Biridir, aynıdır. Yani burada bunu ispat, eğer sen bir sıfatı ispat ediyorsan diğer sıfatları da ispat etmek zorundasın. İşte zati haberi sıfatları da biz yapmak zorundayız? Kabul etmek zorundayız. Geçen hafta almışlık, Hücre Rabbimizin kendine layık iki tane gözü var. Nasıl Allah-u Teala'nın zatı var arkadaşlar? Allah'ın zatı var mı? Var. var. Bu zatının nasıl olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Ama nasıl olduğunu bilmediğimiz için nasıl olduğunu bilmediğimizden dolayı Allah'ın zatını inkar ediyor muyuz? İnkar etmiyoruz. Allah'ın zatı var. İnsanın da bir zatı var. O halde insanın zatına benzer Allah'ın zatı şüphesiyle, teşbihiyle benzetmesiyle Allah'ın zatını inkar ediyor muyuz? Etmiyoruz. Bu söylediğimiz şeylerin aynısını gelin neyi söyleyelim arkadaşlar? Allah'ın iki gözünde. Allah'ın iki elinde. Aynı şeyi söyleyelim. Diyelim ki Allah'ın iki yüzü var mı? Var. Tamam mı? Nasıl olduğunu biliyor muyuz? Bilmiyoruz. Nasıl Allah'ın zatının nasıl olduğunu bilmediğimizden dolayı inkar etmeye yeltenmedik. Gelin burada da Allah'ın u Allah nasıl olduğunu bilmediğimiz iki gözünü iki gözünü inkar etmeye yeltenmeyelim. Nasıl Allah'ın zatı var, insanın da zatı var. O halde bunlar birbirine benzer demedik ve Allah'ın zatını inkar etmedik. Gelin burada da Allah'ın iki gözü var, insanın da iki gözü var. O halde Allah'ın iki gözü insanın iki gözüne benzer. Teşbiğine, benzetmesine düşüp de Allah'ın iki gözü var ne yapmayalım. İnkar etmeyelim. Çünkü zatında olduğu gibi Allah Teala sıfatlarında da keyfiyetini bizim bize ben saklamıştır. Keyfiyetini biz ne yapmayız? Bilemeyiz. Ama keyfiyetini bilmediğimiz için bunları inkar etmeyiz. Biz bu sıfatları Allah Teala'nın bu sıfatlarını Kur'an-ı Kerim'de zikrettiği gibi peygamberinin sünnetinde zikrettiği gibi olduğu şekliyle inanır, inanır. Manasının bu manaya geldiğini söyler. Göz, el bunların hepsi bu manayı ama nasıl olduğunu ne yapacağız arkadaşlar bilmeyiz ve nasıl olduğu hakkında yorum yapmayız. İşte bu ne demek? Isim, sıfatlar konusu birdir. Yani zatta da aynıdır. İki elde de aynıdır, iki gözde de aynıdır. Sen, eğer bir maturidi olarak, bir eş ali olarak, akıllı bir insansan eğer, akıllı bir insansan eğer, bu manada Allah Teala'nın ne yapamazsın? Zatını kabul eden birisiysen, iki gözünün de iki elinde ne yapamazsın? İnkar, evet. silemezsin. Çünkü göz deyince, göz deyince hemen aklına gelmemeli gelmemesi lazım. İnsanın iki gözü. Bir sürü göz var arkadaşlar. Balığın gözü var, tavuğun gözü var. Hepsi birbirinden farklı. Yani mahlukat arasında dahi, hepsi yaratılmış olmasına rağmen, her birinin kendine ait gözü olduğuna göre, elbette ki Allah-u Teala'nın gözü insanın gözünden, Bakılır aynı değildir incesiz. Ya yani tavuğun gözüyle insanın gözü de aynı değilken sen bir Maturidi olarak nasıl bize biz ehli sünnete Allah'ın iki gözü var dediğimiz zaman onu insanın iki gözüne benzettiğimizi iddia ediyorsun? Ya tabii ki, tavuğun gözü, insanın gözü de birbirine mahluk iken, bize nasıl bu şüphe bize nasıl bu ithamı, bize nasıl bu iftirayı atarsın? Biz haşa kesinlikle Allah Teala'nın insana benzeyen iki gözünün olduğunu ne yapmadık hiçbir zaman söylemedik ve söylemeyeceğiz. Bunu iddia eden yok. İddia ettiğimiz tek şey allah Teala bununla ilgili konuşmuş Kur'an-ı Kerim'de gözlerinin olduğunu söylemiş. Peygamberi demiş ki, Deccal'in tek gözü neydir? Sönüktür. Tek gözü sönüktür. Tek gözü kördür. Ama Rabbinizin değil. Bu ne demek arkadaşlar? Ya Rabbinizin iki tane gözü de ne yapıyor? Görüyor. Ama nasıl gözü var diye sorsak size sorulmaz. Bu soruyu sormak bir derttir. Ama inanır değil, yalnız bakın arkadaşlar rabbimizi o zaman ne yapıyoruz böyle tanıyoruz yani iki gözü olan iki eli olan arşının üzerinde tamam mı yani aklınıza bu şeyleri tekrar tekrar neden söylüyoruz bir taraftan kaçarken bir tarafa düşmeyelim diye biz nereden kaçtık bu sıfatları inkar eden insanlardan kaçıyoruz çünkü bazı insanlar bu sıfatları inkar etettiler ama buradan kaçarken bu, öbür taraftan da bunları İspat dedin derken insandaki bulunan sıfatlara benzeterek ispat etmeyiz. Aklımıza böyle bir benzerlik gelmeyecek. Mesela biz ruhumuzun olduğuna inanıyor muyuz? İnanıyoruz. Her insanın bir ruhu var. Nasıl olduğunu biliyor muyuz bu ruhun? Bilmiyoruz. Bilmediğim nasıl olduğunu bilmiyoruz diye itiraf ediyor muyuz? Evet. Etmiyoruz. Demek ki insan nasıl olmadığını bilmediği bir şeyi ya inanabilir, kabul edebilir. O zaman bizim bu konudaki yolumuz kısaca Peygamberin yolu aleyhissalatü vesselam. Athabının yolu. Onlar bu konuda hiç böyle felsefeye, kelama, tartışmaya girmemişler. Kendilerine ne haber verildiyse onu o şekilde alıp kabul etmişler. Rablerine, kendilerine gelen bu bilgi üzerinden ne yapmışlar? İman etmişler. onu o şekilde ibadet etmişler. Bugünkü dersimizde arkadaşlar Yüce Rabbimizin hile kurması. Nasıl hile kurması? Hile yapanlara karşılık hile kurması. Yoksa tek başına hile kurmak hoş bir şey değildir. Çünkü hilekar tek başına karşılık olarak değil. Bir hile kurmak nedir arkadaşlar? Aleykümselamu Allah'a Aleykümselam. Aleykümselam. Tek başına hile kurmak bir zendir, Bir ayıttır. insanın insanda dahi ne yapar? Şerefini, haysiyetini düşürür. Arkadaşlar nedir Hile kurmak. İnsanlar arasında hile kurmak nedir? Bunun tarifi nedir? Hoşlanılmayan hoşlanılmayan bir şeyi başkasına ne yapmak? Dokundurmak. Hoşlanılmayan bir şeyi insanın hoşlanmadığı bir şeyi kötü olan bir şeyi o kişiye ne yapmak? Dokundurmak. Herhangi bir vesileyle. Peki Allah hakkında nedir arkadaşlar hile kurması? Hak edene Bakın hak edene diyoruz. Hak edene Allah'ın sevilmeyen bir şey ne yapması? Mustafa kılması. Sevilmediği, hoşlanmadığı şeyi ona ne yapması? Başına Mermesi. vermesi, getirmesi. Ama hak edene. Çünkü eğer hak edene dediğimiz zaman ne oluyor bu? Allah hakkında kemal, üstünlük, olgunluk, mükemmellik oluyor. Çünkü hak eden, sana adam hile kuruyor. Sen de onu seyrediyorsun. O hilesine cevap veriyorsun. Bu ne demek? Senin neyi ifade ediyor bu? Olgunluğunu, senin eksik olmadığını, e, aciz olmadığını ifade ediyor. Ama bir adam sana hile yapıyor, amir, usta var inşaatta. sana yamuk yapıyor, usta bir hile yapıyor. Sen onun hilesinden gözümüyorsan bu sendeki neyi ifade eder? Acizliği ifade eder. Senden onu ne yapacaksın mesela, ha, bak bu hilene karşı ben de senin maaşından ne yapıyorum? Kesiyorum. Ne yaptın? Onun hoşlanmadığı bir şeye ona lazım başına getirir müstafat'ın bu hile. Yapmış olduğun ona kurmuş olduğum bu hile. Senin hakkında bir şey eksiltir mi senin senin eee mi senin nonsanklar mı, arızıklar mı? Sıkılmaz. Çünkü sen yerinde kullandın. İşte yüce Rabbimiz de arkadaşlar. Diyor ki Kur'an-ı Kerim'de "Bu huva şedidul mihal. Şedidul mihal." Ra'd Suresi 13. ayet. Mihal. Tefsirlerin dediğine göre arkadaşlar, alimlerin dediğine göre Hile demek. Yani hilesi karşılık vermesi nedir arkadaşlar? Çok şiddetlidir. Yani öyle insanlar hile kurar. Bakarsın bazen mesela Mekkeli müşrikler Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hile kurmuşlar. Kabilelerden gençleri toplamışlar. Bir kişi öldürse şayet Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı Peygamberimizin akrabalarını ne yapacak? O öldüren kişiden diyet alacak. Veya işte kısas yaptıracak. Hile kuruyorlar. Diyor ki her kabileden bir genç alalım. Peygamberin üzerine salalım. Onların hepsi peygamberi öldürmeye, suikast etmeye olsak olsunlar. 10 tane genç öldürmüş olsun. Peygamberin akrabaları da ne yapamaz? Gelip intikam alamaz. Ancak ne yapar? O 10 kişiyi tutar. Onlardan kısas yerine ne talep eder? Kan parası dediğimiz diyet. Böyle bir hile kuruyorlar. Allah da onların bu hilelerine karşı ne yapıyor arkadaşlar? Hileyi kuruyor. Ne o hile? aleyhisselatü vesselam evden çıkıyor yerden toprak alıp üzerlerine böyle suratlarına ata ata onlar peygamberi ne yapamıyorlar evden çıkarken ne göremiyorlar demek <gülüyor> <gülüyor> evet ki Allah'ın hilesi onların hilesinden daha büyük aynı şekilde Yahudiler üstümüzü çıkarttık bayılacak oldu Yahudiler İsa aleyhisselam'ı öldürmek istiyorlar biliyorsunuz arkadaşlar İsa Aleyhisselam'a babasız çocuk diyerek, işte uydurma insan diyerek her peygamberin başına gelen o iftira atma, her peygamber peşinden giden, her peygambere tabi olan insanın başına gelen o iftiralarla karşı karşıya kalma olayını İsa Aleyhisselam'da ne yapıyor? Yaşıyor. İsa Aleyhisselam'ı öldürmek için toplanıyorlar. Liderlik eden insan İsa Aleyhisselam'ın yanına giriyor. Allah İsa Aleyhisselam'ı ne yapıyor? Göğe kaldırıyor. Kur'an-ı Kerim'de bahsettiği üzere. O liderlik eden adam İsa Aleyhisselam'ın yanına giren adamı da ne yapıyor Allah sana? İsa'ya benzetiyor. Çünkü Allah Teala'nın bu kevindeki, bu üzerindeki hiçbir şey ol dediği zaman olmaması mümkün değil. O adamı ne yapıyor arkadaşlar? İsa'ya Aleyhisselam'ı benzetiyor. İnsanlar gelip İsa diye ne yapıyorlar? Onu öldürmeye gelen adamı öldürüyorlar. Yani demek ki hile kurur. onlar bir hile kuruyor. Ama Allah Teala onların hilesine neyle karşılık veriyor? Bir hileyle karşılık veriyor. İşte diyor ki, ikinci ayette vemekru. Mekir, demek. Mekir hile demek arkadaşlar. Mekir Arapçada mekir hile. Hile. Ve Onlar hile kurdu. وَمَكَرَ اللّٰهُ Allah da hile kurdu. Yani Allah onların hilesine ne yaptı? Karşılık verdi. Vallahu خَيْرُ الْمَاكِر۪ينَ Allah mekir. Hile yapanların en hayırlısıdır. Yani bu ayet İsa Aleyhisselam'la ilgili. Bahsetmiş o kısa ile ilgili. Onlar hile kurdu arkadaşlar. İsa Aleyhisselam'ı öldürmeye geldiler. Allah Teala da onların hilesine yaptığı bir hile recabedir. O zaman Allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de arkadaşlar? hile yapana hileyle karşılık verir. Şöyle dersek yanlış etmiş oluruz. allah Teala'nın sıfatlarından bir tanesi de hile yapmak dersek ne olur? allah Teala'nın eksik düşürmüş oluruz, küçük düşürmüş oluruz. Çünkü hile yapana ne yapar? Hileyle karşılık verir. Tam doğrusu bu. Peki allah Teala'ya bu sıfattan Hile ad sıfatından bir isim türetebilir miyiz? Yani Allah hile yapandır diyebilir miyiz? Diyemeyiz. Çünkü arkadaşlar bir kural söyleyeceğiz ve söylemiştik de. Her isim bir sıfat içerir ama her sıfat bir her sıfattan bir isim ne olmaz? Çıkarılmaz. Bakın daha iyi anlayın bunu. Zorlayın biraz ibreleri beyninizdeki düşünce şeylerinin fikrini. Her isim bir sıfat içerir. Mesela Allah Teala alim. Evet alim bilen. Bilendir. İsim bu. Allah ispat eder. Alim bilendir. Bu alim isminin içerdiği sıfat ne arkadaşlar ne sıfatı ilim sıfatı bilme sıfatı. Allah basiir demek basiir görendir görendir. Bu basir isminin içerdiği sıfat hangisi bilme. gör görme sıfatı. Ama mesela sıfat mesela alın size hile yapma hile yapana hile ile karşılık verme sıfatı. Bu sıfattan Allah hile çardır ismi türetilir mi? Türetilmez çünkü. Allah niye türetilmesi arkadaşlar? Mesela Allah-u Teala'ya makir. Makir diyemeyiz. Makir diyemeyiz allah Teala'ya. Hile yapan. Çünkü allah Teala'nın isimleri isimlerinin tümü sadece ve sadece mükemmelliği. Allah'ın hakkında bir eksiklik değil. Tam tam tam olgunluğu içerir. Her ismi öyledir. Ama makir ismi, hile yapan ismi mükemmel, hoş bir isim mi? Değil bir yönden sadece tek bir yönden hoş. O da ne arkadaşlar? Hile yapana karşı hile Ama allah Teala'nın görmesi, bilmesi bu isimlerin hepsi nedir? Esma'ul husna. Ne Esma'ul husna en güzel isimler. İçinde güzellik var, hoşluk var. Eksiklik yok. Ayıp, noksanlık olmayan isimler. O zaman ne diyoruz? Her sıfattan bir ne olmaz? İsim olmaz. Ama her isim bir sıfat içerir vera et makbu maklan salih aleyhisselam yine dedi ki her peygamber kavmi tarafından ne olmuş doğru söylediği için yalanlanmış, dışlanmış, iftira atılmış, şair denmiş, yalancı denmiş. Mesela bugün dedik işte bugün peygamber aleyhisselam ne diyor? Öyle bir zaman gelecek ki kişinin dini yaşaması elinde kor ateş taşıması kadar zor olacak. Aleyhisselam diyor ki, öyle bir zaman yani birçok alemin diyor ki işte bu vakit o vakit. Yani bugün dini yaşıyım derken etrafında bir bakıyorsunuz insanlar size öyle iftiralar atmaya başlamış ki şaşırıyorsunuz. Size karşı peygamberi sevmediğinizi iddia edenler mi? Size karşı Vahabi olduğunuzu söyleyenler mi? Size karşı sünneti inkar ettiğinizi söyleyenler mi? Size karşı sapık olduğunuzu söyleyenler mi? Bunlar nereden çıktı? Alakasız. kim bu? diye sağında bakıyorsunuz sizi gösteriyorlar. Bu da neyin işareti arkadaşlar? Hak yolda olan insanların başına her asırda, her çağda bu ne yapmak zorunda? Evet. Gelmek zorunda. İşte bunlardan bir tanesi Salih Aleyhisselam. Bu ayette aynı Salih Aleyhisselam'ın kavmi de zannedersem hatırladığımda ya 7 ya da 8 tane genç topluyorlar öldürmek için hile kuruyorlar yani yine. Bir mağaraya giriyorlar gençler rivayete göre. O mağara allah Teala bir taş düşürüyor ya, O mağarada onları ne yapıyor? Tıkıyor, kalıyor. Orada kalıyorlar. Hilelerine karşı ne yaptı Allah-u Teala? cevap verdi. Ve mekeru mekran. Onlar hile yaptılar. Bir hile yaptılar. Ve mekerna mekran. Allah diyor ki biz de bir hile yaptık. Onlar hile yaptı. Biz de onların hilelerine hile yaptık. Ve hum la yeshurun, Onlar ne yapmazlar? Hissetmezler. La yeshurun, Hissetmiyorlar. Çünkü anlamıyorlar. Yani çünkü fark eder Allah öyle onların hiç düşünmediği yerden ne yapıyor onları? Yakalıyor. Diğer ayette bahsetmiş olduğumuz Mekkeli müşriklerin yapmış olduğu hile. Peygamberimizi bizi toplanıp öldürecekler ya akılları sırasınca. İnnehum <gülüyor> yekidûne keydâ keyd. Keyd de Mekir gibi aynı manzı. Hile yapmak. Mekir ve keyd aynı. Keyd. İnnehum yekidûne keydâ Onlar keyd yaparlar. Hile yaparlar. Allah-u Teala diyor ki Ben de hile yaparım. Onların hilesine karşı ben de hile yaparım. Diyor. O zaman bizler allah Teala'nın ne yapıyoruz arkadaşlar? Hile yapana hileyle karşılık verme sıfatına iman ediyoruz. Ama Ehl-i Sünnetler cemaatinin fırkalar ne yapıyorlar? Biz diyor bu sıfatı ne yapmayız? Kabul etmeyiz. Niye? Çünkü diyor, hile yapmak bir şey. Hayır, hile yapmak, evet tek başına kötü bir şey. Ama hile yapana karşılık vererek hile yapmak ne arkadaşlar? kişinin neyini gösteriyor? Kemalini, kudretini, Kemalini gücünün, kudretini, egemenliğini, üstünlüğünü gösteriyor. Şahid bir insan kendi iş yerinde iş çalıştırıyorsun. Adam alttan alttan. Ben hatırlıyorum. Yanımızda bir muhabicici arkadaş var. Bir başka bir muhabicici arkadaştan bahsediyorum. Yanında çalışan elemanları anlara hile yapıyorlar. Dosyaları sahiplerle konuşuyorlar gidip yavaş yavaş kendilerine çekmeye başlıyorlar. Tamam. Ondan sonra bir duyuyor bu hemen geliyor onların hilesine bir hile yapıyor. Onlar tak açıkta kalıyor. Şimdi bunun yaptığı zulüm mü? Değil. Bilakis onun neyini gösteriyor? Zekasını üstünlüğünü. Gösteriyor. İnsan için bu böyleyse Allah için hayli hayli. O yüzden Allah sana ne diyor arkadaşlar? Hile yapana karşı hile yapar. Bu ayet Bu ayet yani onlar bu ayetleri açın bakın Türkçe'deki şeylere mesela meallere. Türkçe meallere, Türkçe yapılmış meallere. Yani e, şu anda tam hatırlamıyorum da oradaki meali getirin, bakalım ne demişler. Tabi tevil ediyorlar. Tam kelimelerini, <gülüyor> lafı, tam lafızlarını görelim. Çoğu yerde diyorlar ki mesela bakın. <gülüyor> Sağlık şeyleri, evet. Evet diyor ki Tuzak kurarlar. Ben de bir tuzak kurarım. Yani mesela bak bu ne yapmış? Ee, yakın bir tecrübe yapmış. Ama bazıları var ki tuzak falan kesin demiyorlar. Allah Allah tuzak kurar ee, demiyorlar. Mesela diğer bir ayetlere bakalım. Aliman 54 demiş. Bu taktiki bir şey olsun. ya Yahudiler tuzak kurdular. Allah da onların tuzaklarını bozdu. Ya aslında neydi? Allah da onların tuzaklarına tuzakla karşılık verdi. İşte onun için yani eğer ilmi öğrenirseniz, tevhidi öğrenirseniz yapılan yanlışları da ne yaparsınız? Yakalarsınız. Bu adam ne yapıyor şimdi? Şimdi bu Kur'an'ın bir heyet kurul tercüme ediyor. 5-6 kişi. Suriye yani mesela bir kişi 500, diğeri 500, 500. Bazı yerlerde tercüme eden kişinin eğer bu konudaki akidesi inanışı düzgünse... İşte Tarık suresinde gördüğünüz düzgün tercüme ediyor. Eğer bozuksa maturu ise diyor ki Allah'a tuzak kurdu diyemem. Ne diyor? Tuzağını bozdu. Onun için meal okurken de ne yapmak gerekiyor? Dikkat etmek gerekiyor yani. O yemek olacakınız. Her tarafa karşı o olacaksınız. Evet. Diğer bir Allah-u Teala'nın sıfatı Allah-u Teala'nın diğer bir sıfatı. Bugün ki işleyeceğim sıfatlardan bir tanesi yok. Allah'ın affetme sıfatı arkadaşlar. Affetme. Affetme sıfatı maksiret etme. Maksiret. Ne demek maskeret etme, barışlama bağış. Ve izzet sıfatı, izzet Bu üç sıfatı alacağız. Aff Ne arkadaşlar aff Affetme ne demek affetme bağış. Bağış. Mu? Yani Hatta'sına karşılık Onu ne yapmama Cezalandırma. cezalandırmamaya affetme deniyor, kapat onları Şunları kapat Ayağı sıcak oldu, uğruyor evet, Affetme var. Affetme Yapılan hatayı ne yapmama? Görmem. Cezalandırmama. Hak edilen cezayı hmm. vermeme. Tabi bu ne zaman kemal üstünlük olur? <gülüyor> <gülüyor> Gücü olup da affederse. Gücü olursa affederse. Şimdi adamlar geliyor mesela ben kendi başımdan bir olay anlatayım. Güçsüz durumda olan bir af affet bu yaşadım. Araba sürüyorum Medine'de Eski küristü 82 model bir araba. Ehliyetim yok. Ruhsat benim üzerime değil. Araba böyle şey. Düz gidiyorum. Karşıma gençler çıktı. 12-13'sinde 13 çocuklar. Bayram günü. Önüme çıkıyorlar. Tabii vurduk. Vuruştuk yani. Çoğuzdur bir şekilde değil ama sonuçta bizim kaportaya bulduk. Onların kaportaya bulduk. Arabaya. Arabaya bulduk. Onlar arabaya bulduk. Ama onlar suçlu. Direkt böyle hiç şey yapmadan girdiler. Şimdi baktım tabii ben. ya Yapacak hiçbir şey yok güç yok yani ne yaptım dedim hadaf ediyoruz gidin tamam onlar da şaşırdı <gülüyor> şimdi aslında bu ezikliğin affı değil mi? Çünkü sonuçta erlediğim yok yani er <gülüyor> yani hatarda değil ama şimdi Allah Teala'nın affetmek böyle değil arkadaşlar Allah Teala aziz İzzet, güç sahibi cezalandırabilir alabilir ama ne diyor mesela başka hadislerde Allah diyor nüflet verir ama ihmal Etmez. Söyle veriyor. Azdırmak için bazen insana şey diyor. Mesela başka bir diyor. Allah diyor sittir. Ne demek sittir? Sütre. Örtendir. Diyor. Kulu örter. Yani sen günah yaşıyorsun ya. Kendi başına kalmışsın. Günah yaşıyorsun. Örtüyor. Örtüyor. Bakıyor ki sen artık ne yapmıyorsun? Yani azmışsın. Hala bırakmıyorsun böyle. Seni ne yapıyor arkadaşlar? seviyor. diyor. Aleme eder. Aynen böyle. Sadahal. Bugün görüyorsun mesela adam köşe yazarı 70-80 yaşına gelmiş Allah örtmüş örtmüş örtmüş örtmüş ama hala adam ne almamış? Uslanmamış. Ne yapıyor adamı Bakıyorsun görüyorsun ki herkese rezil ediyor. Şimdi affetme yani hak edilen cezayı vermeme ne zaman kemal sıfatı üstünlük sıfatı, güç sıfatı olur? Güçlü olduğun zaman affedeceksin. Şimdi bununla ilgili Allah Teala diyor ki, in tubu duhayiran, şayet diyor, yapmış olduğunuz hayırı izhar etseniz, gösterseniz, evutuk fuhu, ya da gizleseniz onu, saklasanız, insanlara göstermeden de hayır yapsanız. Bazen insan onda bu özellik var. Yani insan kendinde de bunu bazen görebiliyor. Yaptığın iyili illa birilerinin haberi olmasını ne yapıyorsun, istiyorsun. Halbuki güzel olan ne biliyor musunuz arkadaşlar? Güzel olan. Sağ elinin verdiğini, sol elinin hadiste diyor peygamber aleyhisselam. Yedi tane kişi vardır diyor. Bu yedi kişi cennet, ahiret gününde, kıyamet gününde cennette Allah'ın arşının gölgesinde gölge yenirler. O gün güneşin yaklaştığı düşünün. İrinin, terin yükselip kulağa kadar, göze kadar geldiği o, o tehlikeli, o acı günü düşünün. Ama yedi tane grupta insan var. Bunlar Allah'ın arşının gölgesinde rahatlar. Kim onlardan bir tanesi? Çünkü sağ elinin verdiğini, sol elinin görmesi, yani gizleyen. Hatta Seleften, sahabeden sonra gelen, onların yolunda gelen alimlerden bazıları diyor ki temenneytu lev enni amiltu amelen la tettali'u aleyha el-melaike. Ben diyor, yapmış olduğum amellerin melekler tarafından dahi görülmesini görülmemesini istiyorum. Görülmesini böyle istemiyorum. Yani bu ne demek? Öyle bir ihlas, öyle bir şey var ki yani melekler dahi bilmesin Allah'ım düşünün arkadaşlar. Yine Selef'ten bir tanesi ismini hatırlamıyorum. Ağladığı zaman, Kur'an okuduğu zaman Allah'ı zikrettiği zaman, gözünden yaş geldiği zaman yanına birisi girdiği zaman kendini toparlarmış, burnunu filan silermiş dermiş. Yani bu grip de baya beni yordu dermiş. Yani bakın riyadan o kadar uzak olma. Ama şimdi adam bugün ufacık bir hayır yapıyor, tüm dünya bunun haberi olmasını istiyor. Sen bunu için çalışma. Allah Teala onu ne yapıyor arkadaşlar? Ayette bak ne diyor? İn tuqdu hayran ev tuqfuğu. Tuqdu ortaya çıkarsanız da ev <gizli> tuqfu. Gizli bıraksanız da Allah onu bilir. Ev tuqfu ansu. Şayet size yapılan bir kötülüğü affetseniz de affetseniz, siz affetseniz Allah bunu ne yapar? Allah da affeder ve kadir. Kudret sahibidir. Bakın Allah affetme sıfatıyla hangi sıfatını zikrediyor? Evet. Kudret, güç sahibi. Niye çünkü? Affetmek ne zaman üstünlük mükemmel bir sıfat oluyor? Güçlü olduğu zaman. Şimdi ayak gelecek arkadaşlar. Bir sonraki ayette. Bununla ilgili kısa da şu. yaşanan olay şu. Diyorsunuz peygamber aleyhisselatü vesselamın hanımı Ayşe radıyallahu Teala anha iftiraya uğruyor. kasiller, münafıklar tarafından. Ve bunların bu iftiralarına inanan birkaç Müslüman tarafından. Yani çünkü şimdi Müslüman adam da şey olacak arkadaşlar, uyanık olacak. Bir, iki, her şeye kulağını açmayacak. Her şeye kulağını açarsa ne olur? Virüs kapar. Ha, virüs kapar. Şimdi sahabeden Miftah İbn-i Vâfile i̇sm ismi Tam olarak ne? Ona bakalım. Mistah Ebu Bekir radıyallahu anh'ın Ebu Bekir kim? Ayşe'nin babası. Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan sonra bu ümmetin en hayırlısı olan o mübarek insan. O mübarek evliya. Yani evliya istiyorsak bir sürü evliya var. Gerçek evliyalar. Allah katında evliyalıkları onaylanmış, taktiklenmiş Kızının iftiraya uğradığını duyunca, görünce üzülüyor. Bir de bakıyor ki bu iftira olayına katılanlardan bir tanesi de kim? Teyzesinin oğlu. Teyzesinin oğlu Mistah. Teyze oğlu Mistah. Tabi Ebu Bukir ama zengin bir adam. Mekke'nin zenginlerinden, Medine'nin e, gelmiş zenginlerden. Ne yapıyor arkadaşlar? Akrabalarına saldırma yardım ediyor tabii. Yardımı kesiyor Mistah'tan. Çekiyor yardıma. Mistah İbn-i Mistah İbn-i Usase. Mistah'tan yardımı çekiyor. ayetini diyor allah Teala diyor ki sen diyor fazilet ve zengin para sahibi olanlar var ya işte Vekir kası diyor allah Teala yani. Akrabalarına var miskinlere diyor vermemek için yeminde bulunmasınlar. Affetsinler vazgeçsinler ceza vermekten onlar Allah'ın kendilerini affetmeden istemezler mi diyor? Yani Ebubekir diyor ki, "Hayır, evet ben Allah'ın beni affetmesini isterim. Başlıyor yeniden müstahane yapmaya. Yardım, yardım etmeye. Bu Nur Suresi, arkadaşlar Nur Suresi eeedeki bu Nur Suresi'ndeki Nur Suresi'ni Allah Teala bir bölümünde ifk hadisesine, yani Ayşe Radiyallah'a iftira atılma hadisesine ayırmış. O yüzden bazı Arap okullarında liselerde kızlara ezberletirler bu Nur Suresi'ni affetsinler. İşte ee, işte bu surede Allah Teala affetsinler. Ceza vermekten vazgeçsinler. Zira onlar yani Ebubekir ve Ebubekir konumunda olanlar Allah'ın kendilerini affetmek affetmesini istemezler. Mi? Allah şöyle diyor bak Ebubekir. Sen Ebu gibi olanlar siz de bana karşı yani ben Allah'ım. Ben Allah'a ben Allah'ım diyor. Bana karşı ne yapıyorsunuz? Hata ediyorsunuz. Ama aynı zamanda benim sizi bağışlamamı, bağışlamamı istiyorsunuz. Siz de diyor Size karşı hata edenlere bağışlayın. Onun için affetmek gücün olduğu halde kudretin varken affetmek nedir arkadaşlar? Üstünlüktür. Güzelliktir. Yani herkes kızar. Herkes elinin tersiyle ne yapar? Biter. Herkes ee, cezalandırabilir gücü olan. Ama fazilet, erdem nedir arkadaşlar? Affetmek. Ne diyor? Haklı diyor, tartışmayı bırakana ben neyi vaat ederim diyor Aleyhisselatü Vesselam? Cenneti vaat ederim. Tartışıyorsun. Ya, tamam kardeşim. <gülüyor> Adam seninle dünya için kavga edecek. Bırak. Bu acizlik değil. Aslında şeytanın sana vermiş olduğu kışkışlamadan dolayı sen ne yapıyorsun kışkırtmadan dolayı? Habire ondan dövüş horozu gibi saldırmaya. ay gerek yok kardeşim. Üstünlük olan bu, erdem olan bu. Diyor ki ayette, velayeteli ulun fadli minkum, para sahibi ve zenginlik sahibi olanlar var ya, yemin etmesinler diyor, bu kere diyor. En yu uli kurba, bu ayet yok sizin kitapta. En yuğti, yani bu ayetin başı. En yuğti uli kurba, akrabalara vermemek için yemin etmesinler. Vel mesakin, miskinlere, fakirlere. Vel muhacirine fise biller. Allah yolunda hicret edenlere vermemek için. Yeminde bulunmasınlar ha diyor. Çünkü elbukir yemin ediyor. Vallahi vermeyeceğim buna. Bundan sonra yardım etmeyeceğim diyor. Diyor ki Allah sana. Şimdi var kitapta bu ayet. <gülüyor> Vel Affetsinler. Ve yasfahu. Ne yapsınlar? Vazgeçsinler ceza vermekten. Ela <gülüyor> tuhibbun. <gülüyor> Sizler istemez misiniz? En yasirallahu <gülüyor> lekum. Allah'ın size ne yapmasını? Gufran <gülüyor> etmesini. Affetmesin, Affetme değil. Affetme, aff. Gufran etme ne demek? Gufran etme. Örtmesi, örtmesi. Ayıbı örtmesi. Ayıbı örtmesini istemez misiniz? Ayıp dönüşü, örtmesini istemez misiniz? Vallahu, zira Allah gafurun rahim. Çok örtücü ve çok bağışlayıcıdır. O zaman Allah'ın bir affetme sıfatı var. Affeder yani cezayı hak ettiğin halde sana ceza vermez. Bir de gufran, mağfiret Makfira. Demek makfira hatayı örtme sıfatı vardır. Hatayı ne yapar arkadaşlar? Örter. İşte diyor Allah'ın sizin hakkınızda sizi affetmesi ve hatanızı örtmesi istemez misiniz? O zaman sen de ne sana hata yapana karşı bağışlayıcı ol, affedici ol. Bir de Allah Teala'nın tevvab ismi var. Tevbe. Tevbeleri ne yapan? kabul eden. Hatta ne diyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam hadiste? allah Teala sizden birisinin diyor günah işleyip tövbe etmesinden öyle sevinir. Bakın allah Teala'nın bir sıfattan arkadaşlar? Mutlu olma, sevinme sıfatı. Öyle sevinir ki diyor bu şuna benzer. Sizden birisi diyor çölde giderken devesiyle devesiyle bugün işte araçla düşünün, boş arazide gidiyorsun. Diyor bir ağacın altına durup gölgelenmek için uyuduğunda gözlerini bir açar bakar ki bir açar bakar ki devesi ne olmuş? Kaybolmuş. Kaybolmuş. Sonra diyor, işte uyur, bakar sağa bulamaz. Son bir bakar birden devesi ne yapmış? Gelmiş. Gelmiş. Tabi bu arada yaşadığı korkuları düşünün adamın çölde. Su yok, aç kalan, ölecek orada, kuruyacak, ölecek. Bir bakıyor, devesi tekrar kendine geri dönüyor. O adamın mutluluğu ne olur arkadaşlar? Bunu anlatamayız, vasf Yani bunu yaşamadan anla, anlatılamaz bu. İşte Allah-u diyor daha çoktur bundan. Kulunun bundan yani, tövbe etmesi Allah-u Teala'yı bu adamın başına gelen bu olaydan daha çok mutlu eder. Daha çok sevinir Allah-u Teala. Allah. O zaman arkadaşlar tövbe iyi kabul eden kimdir arkadaşlar? Allah öyle, öyle aracılara şeyhlere efendilere, şunlara bunlara giderek Allah'la aranızdaki o yakın mesafeyi ne yapmayın arkadaşlar? Uzatmayın. Yani Allah-u Teala dediği gibi sizlerden birisinin bineğinin boynundan size daha Yakındır diyor yani. Bir de bağırıyorlar tabii Bırakın Bakın yani araziler koymayı bağırıyorlar. Ey ee Allah maaf et diyor. Ki, Durun kendinize zulmetmeyin. ya yani bu altellerini zor etmeyin. Siz sağır işitmeyen birisine seslenmiyorsunuz diyor. Şey ee Allah Teala senin aklından geçirdiğin de aynı azıyı duyuyor. Buradan kalkıp Adıyaman'a ne yapıyorsun hani? Ya? Oradaki şeyin attığı halata ne yap şey Değil mi? Halbuki o tövbenin bir tabeye neyi var? ihtiyacı var. O tövbenin bir tövbe ihtiyacı var. Sen Allah'la bu manada ağacı koyma. Diğer bir Allah'ın sıfatı arkadaşlar, izzet sıfatı. İzzet. Arkadaşlar izzet üç manaya geliyor. İzzet. Allah'ın izzet. Aziz. Türkçede bu kelime var. İzzetli demek ne demek arkadaşlar? İzzetli. Bir, şerefli. Allah yani buna ne deniyor? Kadir. Kadir kıymet. Değerli, şerefli. Yani ne demek? Tabii Allah için seyreden demiyoruz. Değerli. Sağlı yüze. Tam izzetli bu manada. Bir. İlk manası bu. Aziz dediğimiz zaman Allah hakkında. Aklına ne gelecek arkadaşlar? Bu geldi. İki. İzze dediğimiz aziz, izzetli, güçlü. Yani sultanı e, otoritesi büyük olan. Umar, güçlü. Bir, şerefli, şan, şanlı. Allah. iki güçlü, kudretli. Üç, eksiklerden uzak. Yani her şeyi kamil. E, bütün sıfatları ne? Mükemmel, eksiksiz olan demek ki. Aziz dediğin zaman bu manalar ne oluyor? Geliyor arkadaşlar. Bu manalara geliyor. Diyor ki ayette şimdi bu ayetin şu andaki ayetin kıssası da yaşanan olay da şu. Müslümanlar çıkınca neden münafıklar biliyorsunuz münafıklar kimler? Müslüman gibi gözüken ama hakikatte iman etmemiş olanlar. Bunlar kafirlerden daha tehlikeli ve kafirlerden cehennemin dibindeki alacakları şey daha e, alır <gülüyor> Diyor ki Münafıklar biliyorsunuz arkadaşlar Müslümanlar Medine'den çıkıp savaşa çıktıklarında Geri dönerlerken münafıklar Diyorlar ki Münafıkların başı Diyor ki Münafıkların başı diyor ki Medine'ye döndüğümüzde diyor, izzetli olanlar, kendilerini kastediyor, münafıkları, izzetli olanlar, yani bizler biz münafıklar, zillet, alçak olanları ne yapacağız diyorlar? Süreceğiz, yani çıkaracağız Medine'den. Böyle dalga geçiyorlar. Peygamber aleyhissalâsı ve ashabıyla. Tabi, hemen ayetini diyor, diyor ki, ayette bu ayet, velillahil izzetu velirasûlihi velil mu'minin, izzet, yani güç, bu manada güç, Allah'a aittir Resulüne aittir Ve kim aittir Müminlere aittir Hemen cevabını veriyor Allah bana Tabii müminler için Müminlerin ve Resulü için izzet Deminki söylemiş olduğumuz Allah için izzet tek gibi 3 manaya gelmiyor sadece tek manaya geliyor o da ney Şeref şey Güç manasında güçlü olma Talip olma manasında Ve lillahil ve li rasulihi Ve lil mu'minin İzzet kimin içindir arkadaşlar? kime aittir Allah'a ve Resulüne ve müminlere. Bu münafıkların başı münafıkların başı olan adam bu, bu sözü söyleyince oğlu Müslüman tabi babasını sokmuyor Medine'ye al diyor sen, dizille, sen diyor, alçaksın bak ben seni Medine'ye yapmıyorum sokmuyorum diyor. Hatta Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a geliyor diyor ki Ey Allah'ın Resulü bu adamı öldüreceksen eğer ben emret yani ben öldüreyim veya başka birisi öldürsün. Bir daha diyor sen öldürürsen veya yakından ben öldürürse babamdır bilmiyorum öyle kalbinde bir şey olursa sana karşı bir şey hissederim içimde. Onun için diyor yani sen kendin ne yapma onu? Öldürme. Yani bakın arkadaşlar din adına İslam adına babası dahi olsa ne yapmıyor? Tavır takılıyor. Bu önemli arkadaşlar. Allah'ın dini adına tavır takılmak gerek. Ya bu şu demek değil. Buradan kalkıp işte annene babana, sana her muhalif olana saldır, söv. Değil. Yaklaşma. Baktın nasihat ediyorsun, dinlemiyor. Artık ondan ilişkiyi gez, uzak, dur. Allah'ın izzetini anlatan diğer bir ayet arkadaşlar. Şeytan biliyorsunuz şeytan. Rabbini, Allah'ını kabul eden bir mahluk. ya yani Allah'ı kabul ediyor. Hatta allah Teala'nın birçok isim ve sıfatlarını Bugün ehl sünnet ve cemaat olduğunu söyleyen maturid ve eşerlerden ve diğerlerinden daha çok ispat ediyor. Mesela Allah'ın iki elinin olduğunu ne yapıyor? Kabul ediyor. Diyor ki şeytan burada fe bi izzetike yemin ediyor şeytan. Fe bi izzetike senin izzetine adına yemin olsun. Bakın şeytana bakın yemin yani yemin etmede bile olayın inceliğini biliyor. Biz normalde yemin etmeyi neyle biliyoruz? Vallahi billahi vallahi Aliler bu ayetten de delil getiriyor diyor ki Allah'ın sıfatlarıyla yemin etmek caizdir. Allah'ın sıfatlarıyla da yemin etmek caizdir. Ve ilmi Allah'ın ilmine yemin olsun ki mesela. Ve kudreti Allah'ın kudretine yemin olsun ki. Şeytan'daki fıkha bakın o Allah'ın izzetine yemin olsun ki diyor. Le uqwiyyenhum onları taptıracağım diyor insanları tapturacam. Le uqwiyyenhum insanların tümünü saptıracağım. Yoldan çıkaracağım. Şeytana bakın. Ama allah Teala buradan bir istisna çıkartıyor. Diyor ki İnne Benim ihlaslı kullarım var ya diyor ey şeytan. Leyseleke aleyhim sultan. Senin onlar üzerinde bir gücün, kuvvetin yok. Ya o zaman ne oldu arkadaşlar? Allah'ın kullarından olmamız, ihlaslı kullarından olmamız gerekiyor ki şeytanın üzerimizde neyi olmasın? Ama şeytanın yani insan var ya öyle bir Beşer ki öyle bir mahluk ki şeytanın eline oyuncak olarak düştüğü zaman şeytan bir oraya savuruyor, bir oraya savuruyor. Bir kafayı bir kaldırıyor, ömür bitmiş. Hayatı bataklıklarda geçmiş. Kabile bir adım kalmış. Anlat orada anlatabile elhamdülillah yine çok güzel. Onun için Allah Teala ayette diyor ki: "Şeytanın adımlarına uymayın." Adımlarına. Yani ne demek biliyor musun? Tefsirler diyor ki şeytan bir adamı adım adım götürür bir eve. Yani seni önce pat zina ettirmez diyor. Ne yapar? Önce resimlere baktırır, sonra televizyon, televizyon ondan sonra konuşma, ondan sonra pat zina. Yani şey, her şeyde böyle. Faiz yemediğinde de böyledir, namazı terk etmediğinde de böyledir. Bakmışsın önce seni cemaate götürmez namaza, beş vakit namaz cemaatle kılmaya baksin bunu engel olur. Sonra bakmışım namaz bitmiş. Sonra bakmışsın namaz. Onun için şeytanın adımlarına uymayın diyor. Şeytanın adımlarını atmayın Oymayın. Bu ayetle birlikte ne yapmış oluyoruz arkadaşlar? Allah-u Teala'nın bugünkü öğrenmemiz gereken sıfatları öğrenmiş oluyoruz. Bu son üst sıfat Allah'ın affetme sıfatı, mağfiret etme sıfatı ve izzet sıfatı. Bu üç sıfattan hangisi arkadaşlar zati, hangisi fiili sıfat? Evet Korkut. Mahfettim. Ve... Affetme ne sıfat onu söyle affetme Dili Dilediği zaman ne yapıyor? Affediyor Evet Mağfiret. Mağfiret ne sıfatı? Örtme Yani Fili. Fili. Fili sıfat Dilediği zaman örtüyor Dilediğini örtmüyor İzzet sıfatı arkadaşlar Zati. Zati. Zati sıfat onun Zatının bir sıfatıdır Diyoruz bugünkü akide ile alakalı dersimizi